Jack London Güneş'in oğlu Seslendiren Akın Altan 1. Vili Vevya kendisi, kıyı kayalığıyla iki ili kayalık arasında kalan geçide demir atmıştı. Köpüren dalgaların durmadan dövdüğü büyük kayalıktan, bu bitip tükenmez saldırının sesleri geliyordu. Tam tersine, beyaz mercanların süslediği kıyı kayalığının yüz metre kadar açığında, Hiç rüzgar almadığı için güneş ışınlarını ayna gibi yansıtan sakin sulardan oluşan bir geçit uzanıyordu. Vilibev, bu sakin geçidin en sığ yerine demir atmıştı ama yine de çapanın zinciri metrelerce derine dekiniyor, belki de yüz ayak sonra dibe varabiliyordu. Bu zincir, denizin derinliklerinden gemiye uzanırken değişik görünümler alıyor Çoğunlukla kocaman bir yılana benzeyen görüntüsü suyun üzerinden rahatça görünebiliyordu. Su berraktı. Zincirin ve beyaz mercanların ötesinde oynaşan kızıl renkli balıkların görüneceği denli saydandı. Derken akıntıyla gelen büyük bir köpek balığı belirdi. Neşeyle oynaşan mercan morinaları hemen yuvalarına kaçtılar. Diğer küçük balıklarsa köpek balığını umursamadılar bile. Vurdum duymaz bir edayla yüzmeye devam ettiler. Bir düzine kadar zenci tayfa, yelkenlinin ön güvertesinde toplanmış, güvertenin tik ağacından kaplamasını kazımakla uğraşıyorlardı. Adamların davranışlarını gözleyen biri, bunların maymundan farksız olduklarını düşünürdü. Maymunların sarsak yürüyüşleriyle alay ederlerdi ama uğraştıkları işte o maymunlardan denli beceriksizlerdi. Gözlerinde maymunlara has, dünya yansa umuru olmaz o ifade vardı. Ne var ki... Pek çok maymun bu adamlardan daha yakışıklı olmasıyla övünebilirdi. Ayrıca hiçbir maymun tam anlamıyla çıplak sayılmazdı. Hepsinin üzerinde kıllardan doğal giysileri vardı. Ama bu adamların kılsız bedenleri maymunlardan da çıplaktı. Giysi adı verilecek bir çaput bile giymemişlerdi. Diş süslenmeye gelince, en kadınsı orangutan bile bu adamların eline su dökemezdi. Ellerine geçeni oralarına buralarına takmışlardı. Kulak deliklerinde kurutulmuş toprak çubuklar, Ağaç kabuğundan yapılmış küpeler, Ayrıca paslanmış çivi ve eski mermiler asılıydı. Kulak başına üçten altıya dek değişen sayılarda delik açılmıştı. Bu deliklerden en küçüğü bile herkesin tanıdığı, Winchester'ın namlu çapı kadardı. Kimi delikler daha da büyüktü. Burun deliklerine değişik büyüklüklerde, Sivri ve parlak kemik parçaları, Süslü deniz kabukları takılmıştı. Birinin göğsünde beyaz bir kapı tokmağı sarkıyordu. Diğer birinin göğsünde kırık fincan sapı, ötekinde tanrı bilir nereden bulunmuş kocaman bir saat çarkı asılıydı. Adamların tembel konuşmaları uyuşuk bir gevezelik haline almıştı. Neredeyse yaptıkları işi unutmuşlardı. Elleri değil, ağızları işliyordu. Beyaz ırktan bir tayfa, topunun çıkardığı işi çabucak bitirebilirdi. İki beyaz adam, zencilerin hemen ardındaki bir tentenin altına sığınmışlardı. Adi gömleklerin altına lava lava giymişlerdi. Bellerine taktıkları kemerlere, tabancaları ve tütün keselerini asmışlardı. Kendi terleriyle yıkanmış gibilerdi. Siyah gözlü ve zayıf olanı alnındaki terleri elinin tersiyle silip yere silkti. Yorgunluktan bitmiş yüzünde canı sıkılan bir ifadeyle kıyı kayalığının önünde uzanan engin denizi, sonra sahildeki palmiyeleri incelemeye başladı. Saat sekizde bile Tanrı'nın laneti kor topu çalışmaya başladı. Sabahtan hava böyleyse, öğlene nasıl olur sen hesapla, diye sıkıntıyla söylendi. Biraz olsun rüzgar etse neler vermezdim. Buradan ne zaman gideceğimize dair bir fikrim var mı? Diğer adam uzun boylu ve geniş alınlı, zeki bakışlı, görünümüne kaba dayıca bir görünüm veren basık çenelli, 25 yaşlarında bir Almandı. Ortaya sorulan soruyu yanıtlamak zahmetine katlanmadı bile. Elindeki sigara kağıdına kinin sarmakla meşguldü. Toz kinin'in birazını elinin içinde yuvarlayıp hap yaparak ağzına attı. Susuz olarak yutmaya çabaladı. Birinci adam 15 dakika kadar sıkıntıyla sustu. Sonra, özlem dolu bir sesle homurdanarak söylendi. Ah be, boğazımı ıslatmaya bir yudumcuk viski olsaydı şimdi. Almanın bir yanıt vermeye gönüllendirmesi için 15 dakika daha geçmesi gerekti. Sıpmadan iflam kesildi artık. Dayanmanın mümkünü yok. Kararım karar. Sidney'e varınca benden size hayır yok Griffiths. Tropiklerden bıktım usandım. Nasıl kandım da bu anlaşmaya olur dedim. Şimdi aklım almıyor. Griffith sonunda Alman'ın işe yaramadığını gözüne vurma fırsatını yakaladığını anladı. Zaten sıcaktan bunaldığı için dayanamayıp patladı. Seni süvari olarak aldığımı öğrenen gubutuluların ne dediğini biliyor musun? Dededen toruna hepsi katılana dek güldüler. İşe bak be! Jacobson'la sefere çıkmak ha! İçilemeyecek kadar kötü suyu... Hatta kezzabı bile alkol sanıp içen bir adamla sefere çıkmak nasıl iştir, çabucak anlarsın. Bak, yalan yok, adamların arkasından yabancı dememe fırsat vermedin. Yaptığına da layık davrandın doğrusu. Bu konudaki işbirliğin öyle gelişmiş ki, 15 gündür ağzıma tek yudum içki koyamadım. Ne yaptın ettin, son kalan şişeleri gizlediğim yeri de hemen buluverdin. Onları da temize habale ettin. Benim yerimde sen olup bu beygir sıtmasından kıvransaydın ancak o zaman anlardın çektiklerimi. Repits Aman neyse, konuştuğumuza değmez." dedi. Kafama takılan başka bir dert var. Yoluna kurban olduğum yüce Tanrı ya içki ya da biraz olsun rüzgar yollasaydı. Bir şey yollasaydı işte. Yollasaydı da yarın gelecek sıtma nöbetine rahatça hazırlanabilseydim. Suvari hazırladığı kinin hapını ona uzattı. Gripits de kuru kuruya yuttu hapı. Ağzı yarı kapalı söylemeyi sürdürdü. Lanet olsun be. İnsanların kinine gerek duymadıkları ülkeleri özledim. Şu cehennemlik tozdan ömrümce kim bilir kaç ton yutmuşumdur. Biraz olsun esinti görebilir miyim umuduyla yine denize baktı. Günler vardı ki alize bulutlarından eser yoktu. Güneş Ufuk çizgisinin az üzerinde duruyordu ama gökyüzünün kızgın bir fırından farkı kalmamıştı. Sıcaklık sadece hissedilmekle kalmıyor, Handi ise elle tutulur bir hal oluyordu. Gripit çevresini boş yere gözledi. Kıyıya baktı, şükretmeye başlayacağı bir belirti görmek üzere gözlemeye başladı. Sahildeki beyaz mercan kayalıkları, ışığı gözleri alacak biçimde yansıtıyordu. Palmiyelerin hareketsiz duruşu, Tropik ormanın zengin yeşilliğinin önünde ormanın maketini andırıyordu. Kıyıdaki kumların üzerinde anadan doğma oynayan zenci çocukların görüntüsü, hasta adamın sinirlerini iyice bozuyor, bunun kişiliğine yapılmış bir hakaret olduğunu düşünüyordu. Çocuklardan biri ayağa takılıp suya düşünce sevincinden kanatlandı. Canıma değsin dediği içinden. Ön güvertedeki zenci tayfalar çığlık çığlığa bağırmaya başladılar. İki adam da dikkatle açık denize baktılar. Yaklaşık 400 metre ilerideki burundan dönen kapkara uzun bir yerli kayığı, kayalık boyunca hızla kendilerine yaklaşmaktaydı. Süvari, bunlar küçük koydaki gomaz zencileri, dedi. Ön güvertedeki zencilerden biri koşarak seyirtti. Güneşten yanan güvertenin kaplamasına yalın ayak basıyor, beyaz adamın tabanlarını anında kavuracak bu sıcaklığı hissetmiyordu bile. Klepits adamın bu hissizliğine iyice sinirlendi. Hiç olmazsa tanık olmamak için gözlerini yumdu. Ne var ki bu zenci az sonra gomalılar. Yanlarında da var beyaz patron. Derdemez gözleri paltaşı gibi açıldı. İki beyaz adam da yerlerinden fırladılar, yaklaşan kayığı dikkatle gözlemine koyuldular. Elbette yanlış görmüş değillerdi. Kayığın kıçında beyaz olduğu kuşkusuz Başında geniş kenarlı şapkasıyla bir adam dikiliyordu. Süvarinin yüzünde içindeki kaygının belirtileri apaçık belli oldu. Rengiz oldu. ''Başka kim olacak? Gelen Greif'tir.'' dedi. Griffiths biraz daha baktıktan sonra süvarisinin haklı olduğunu anladı. Ardından küfür etmeye başladı. ''Buraya neden gelmiş bu lanet olasıca?'' dedi süvariye. ''Aynı zamanda Tanrı'nın cezası denize, gökyüzüne, güneşin aman vermez sıcaklığına.'' Son olarak, ister istemez elinde tutsak kaldığı kocaman evrene sordu. Süvari ilk şaşkınlığından sıyrılmıştı. Yüzünde bıyık altından bir gülümseme belirmişti. Sizi daha önce uyarmıştım. Bu adamın elinden hop diye kurtulmak sandığınız kadar kolay değildir. Griffiths bu sözleri işitmek bile istemiyordu. Birdenbire biriken öfkesi patladı. Öfkesinden bağırarak konuşmaya başladı. Adamda bu denizdeki adalardan çok para var. Yine de vergi memuru gibi para peşinde dolaşıyor. Her yanım para be adam. Para için de boğulacaksın. Söylemesi kolay. İringa'daki plantasyonu satıp üç bin sterlini servetine eklediğine yemin ederim. Gugut'u da içerken bel ağzından kaçırmıştı. Adamın serveti milyonlarca doları geçmiştir. İnsan bu kadarcık paranın peşine düşmeye utanır yahu. Şaylak'tan beter karakteri var adamın. Sübarisine döndü. Evet uyarmıştım beni. Doğru. Şu uyarını bir kez daha yap bakalım. Ne demiştim sana? Borcunu ödemeden Solomon adalarından tüyümiye niyetliysen boşa heveslenme, demiştim. Adamı tanımadığına apaçık ortada. Griff denen adam şeytan gibidir. Tam bir namus kumkumasıdır. Bir öfkelendi mi gözü hiçbir şeyi görmez. Bak söylüyorum, bin sterlini yok yere denize atar... Ama gün gelir altı peni için köpek balıklarının paslı konserve kutusu didiştikleri gibi ölümüne dövüşür. Nasıl bir adam olduğunu iyi bilirim. Çok olmadı. Queensland misyonerlerinin akşam yıldızı gemisi San Cristobal'de battığında, gemisi Balakula'yı adamlara hediye ediverdi. Balakula'da nereden baksan üç bin sterlin eder. Ya Stroders'a yaptığına ne dersin? Adama 15 gün belini doğrultamayacak hale gelene dek dayak attı. Hem de neden? Stroder's hesap kesiminde iki sterlin on iki şilini, gülünecek kadar küçük bir parayı zimmetine geçirmeye kalkışmıştı. Griffith, hay lanet olası, diye bağırdı. Dinmesi mümkün olmayan bir öfke nöbetine tutulmuş gibiydi. Bana güven kaptan, bu kadar namuslu bir adam hayatta her şeyi başarır. Şuna emin ol, Solomon adalarına bunun gibisi gelmemiştir. Biz dersen, bizler zavallıyız. İçimiz çürümüş bizim. Hayatta iflah olmayız. Yozlaşmışız çünkü. Onun için inat etme de beni dinle. Kamerada iki bin sterlinden çok para duruyor. Olmasa uğraşalım. Borcunu güzellikle öde. Bu konuda kapanıp gitsin. Griffith süvariyi dinlerken dişlerini sıkıyor, dudaklarını yiyordu. Hayır efendim, asla olmaz. İnadım inat. O parayı vermeye hiç niyetim yok. Diye sayıklarcasına söylendi. Başını bakır rengindeki güneşe kaldırmıştı. Süvarinin varlığını bile unutmuştu. Kamara'ya inmek için davranmışken vazgeçip süvariye döndü. Bana bak Jacobson. Şu tanrın cezası adam 15 dakikadan önce buraya varamaz. O gelmeden emin olmalıyım. Benimle birlikte misin? Sözün özü, beni destekleyeceğine güvenebilir miyim? Desteklemek zorundayım elbette. Whiskylerinin hepsini içip bitirdim, değil mi? Her neyse. Planın nedir? Benden tek peni bile alamaz. Almaya niyetlenirse çok şaşıracak. Paşa paşa geri dönüp giderse sorun çıkmaz. Giderse kendisini öteki dünyaya yollama zahmetinden beni kurtarmış olur. Planım işte bu. Jacobson her ne olacaksa, yazgının gerçekleşmesi için kaçınılmaz olaylar olarak kabul etmeye hazırdı. Bu sessiz kabulleniş içinde, vurdum duymaz bir edayla omuz siltti. Griffiths, ambar kapısına doğru gidip aşağıdaki kamerasına indi. 2. Kayalığın üzerinde bir görünüp bir kaybolan, tam artık hiç görünmeyecek derken birden yeniden gözüken yerli kayığını, Jacobs'ın geçide girinceye dek izledi. Griffiths, biraz sonra güverteye çıktı. Aşağıda bir şeyler yazmış olmalıydı. Çünkü parmaklarında mürekkep lekeleri vardı. 15 dakika sonra yerli kayığı yelkenliye bordasına yanaştı. Geniş kenarlı şapka takmış bir adam, kayıkta ayağa kalkarak seslendi. ''Ey, Griffiths, Jacobson!'' Elini yelkenlinin bordasına dayarken kayıktakilere, ''Sakın ola kayıktan bir yere ayrılmayın!'' dedi. İlk bakıldığında ağır kanlı bir adam gibi duruyordu ama küpeşteyi aşıp güverteyi atlayışından nasıl çevik olduğu hemen anlaşılabilirdi. Yün gömlek ve lavalava lava giymişti. Giysilerinin altındaki bedeninin nasıl biçimli olduğu görülüyordu. Kasları kalın olmasına kalındı ama ne fazladan şişlikler vardı kaslarında ne de uyumsuz çizgiler. Aksine birbirleriyle uyum içindeki yumuşak çizgileriyle kasları handi ise kara denecek esmer derinin altında kasılıp kendilerini belli ediyorlardı. Güneşten yanan yüzü İspanyollarınki gibi esmerleşmişti. Dimdik bakan mavi gözleriyle sarı buyuğunun bu yüzde ne işi olduğunu sormak geliyordu insanın aklına. Bu derinin eski günlerde bembeyaz olduğuna inanmak mümkün değildi. Griffiths el sıkışırken sordu. Sizi buraya hangi rüzgar attı Bay Grave? Santa Cruz'da olduğunuzu işitmiştim. Yeni gelen, ''Haklısınız, oradaydım.'' diye yanıtladı. Gerçekten hızlı bir yolculuk yaptık. Wonder az ötede... Vomak koyunda demirli. Rüzgar çıkmaya niyetlenirse, biz de yelken açmaya niyetliyiz. Yerler bu tarafta bir yelkenli gördüklerini söyleyince merak ettim, bir yol geldim. Kimmiş bu yelkenli? öğrenelim dedim. Burada işler nasıl bakalım? Ne iş olacak, hiçbir şey yok. Ambarlar neredeyse boş. Altı ton fil dişi ya topladık ya toplamadık. Hiç zayıf anlayacağınız. Sıtmadan kırılan insanlara çatmışız meğer. Kadınlar anında kirişi kırdılar. Adamlar bataklığa dek izlediler ama ara ki bulasın. Tembelin dik âlâsı bunlar. Karşılıklı birer kadeh parlatalım derdim ama şu ayyaş süvari son viski şişesini de temize havale etti. Artık rüzgâr diye tanrıya yakarmaya başladım. Birazcık rüzgar için neler vermezdim. Grip renk vermeden ustaca yaptığı ilgisizlik rolüyle adamları bir süzdü, sonra gülmeye başladı. Yok canım! İlla ki rüzgâr olacak değil ya. Bu hareketsizlik benim işime geliyor. Bu mutlu tesadüfü rüzgarsızlığa borçluyum. Unutmadan, muhasebeci şu can sıkıcı faturayı bulmuş derinlerde bir yerden. Başka iş yokmuş gibi bana verdi. Ne yapalım? Ben de ödemeniz için size getirdim. Süvari, patronunun konukla rahatça hesap görmesi için sesini çıkarmadan kalkıp uzaklaştı. Konumuyla yalnız kalan Griffiths, ''Çok üzgünüm Bay Griff. Gerçekten üzgünüm.'' dedi. ''Beş peni bile param olmadığına inanın. Korkarım vadiyi biraz daha uzatmanız gerekecek.'' Griff'in yüzünde önce şaşırmış, sonra sıkılmış ifadeler ard arda belirdi. Sırtını ambar kapağına yasladı. ''Şu işe bak yahu. Yalancılık bir salgın hastalık halinde tüm Solomon adalarında yayılıyor. Ne üzücü. İnsanın içi yanıyor. Kimseye güvenemez olduk.'' Hatta bizim kaptan Jensen'a bile. Herkesin yalan söyleyeceğine inanırdım ama onun asla. Adam bana daha beş gün önce ne dedi biliyor musunuz? Siz de işitmek ister misiniz? Griffiths dudaklarını yaladı. Öğrenmek isterim elbette. Ne dedi? Ne diyecek? Sözde siz elde avuçta ne varsa satıp savup yeni Hebrit adalarına doğru kirişi kırmışsınız. Bak, bu yalanı savurdu işte. Griffiths, ama büyük iftira! diye bağırdı. Grief başını sallayarak adama hak verdi. Sonra konuşmasını sürdürdü. Bir tek bu olsa hiç üzerinde durmayacaktım. Daha da büyük bir iftira var. Sözde en büyük arazilerinizden ikisini bizzat kendisi satın almış. Kahula ve Mawru dikileri. Vallahi onun yalancısıyım. Mallar, malzemeler, fıçılar, kredi borçları ve kopra için tam 1700 altın ödemiş size. Bu son sözler üzerine Griffith's'in birbirlerine yaklaşan gözlerinde bir parıltı belirdi. Kendisini ele veren bu parıltı, Griffith's'in iradesi dışında olmuştu. Griff, bunu hemen yakaladı. Duraksamadan konuşmaya başladı. Parsons'ın da diğerinden farkı yok. Sizin, iki mavideki temsilciniz olan adam. O da, iki mavideki topraklarınızı fulkrom şirketinize sattığınızı söyleyip duruyor. Durup dururken neden böyle yalanlar uyduruyorlar ki? Size böyle iftira atmalarının nedeni ne olabilir? Hem hastalık hem de dayanılmaz sıcak yüzünden sinirleri bozuk olan Griffiths daha fazla dayanamadı. Sıkıntısı öfkeye dönüştü, sahte kibarlığı terk edip küstahlığı ele aldı. Şimdi iyi dinle Grip. Böyle dalga geçmekle ne elde edeceğini sanıyorsun? Böyle yaparak bir yere varamazsın. Olup bitenleri öğrendiğin belli. Madem öğrendin, öğrendiğinle kal bakalım. Doğrudur. Evde avuçta ne varsa sattım. Şimdi de hiç durmadan çekip gitmek niyetindeyim. Engellemek için ne yapacaksın? Yapabileceğin ne varsa durma yap. Griff hiç umurunda değilmiş gibi omzunu silkti. Aklında hiçbir tasarı yokmuş gibiydi. Hatta şaşırmışa benziyordu. Griffith üstünlüğü ele aldığını sezer sezmez yüksekten atmaya koyuldu. Bu denizlerde kanunun keyesi yoktur. Tulgan'ı yüz deniz mili ötede. Yolculuk için yasal izni aldım. Hem de kendi malım olan bir tekneyle yolculuk yapıyorum. Beni engelleyecek hiçbir şey yok. Bu küçücük borç yüzünden beni yolumdan çevirmen haksızlık olur. Tutuklayacak değilsin ya. Eee başka? Öyleyse elindeki değersiz kağıdı cebine sok da işimize bakalım. Şu mendilini ünlü faturamızın üstüne koy. Hrip'in yüzündeki şaşkınlık giderek artıyordu. Sözü uzatmadan diyorsun ki 1200 sterlini senden çalıyorum. Değil mi Griffiths? Tam üstüne bastın adamım. Yapmak istediğim bu. Küpür edip bağırarak bu işi çözemezsin. He? Ha? Rüzgarda yavaştan esmeye başladı. Demir almak zamanıdır. Ben demir almadan pılını pırtını toplayıp gidersen hayrına olur. Yok inat edersen seni de kayığını da denize gömerim. Sonra Uyarmadı deme. Griff, haklı olduğunuzun farkındayım. Sizi tutuklayamam, dedi. Hemen sonra kemerinde sallanan keseye el attı. Dış görünüşünden resmi evrak olduğu anlaşılan buruşuk bir kağıt parçası çıkardı. Bir bakarsın, benim yapamadığımı şu küçük kağıt başarır. Bunu da siz cebinize sokun. Nedir o? Deniz komutanlığının çevredeki hemen tüm bölgelerde geçerli bir tutuklama kağıdı. Yani nedir? Yeni evritlere kaçarak paçayı sıyırmış olamayacaksınız. Bunları işiten Griffith bir an duraksadı. Boğazında düğümlenen bir şey oldu. Kaşlarını çatarak hesabında olmayan bu yeni gelişmeyi değerlendirmeye koyuldu. Fakat az sonra yüzünde bir gevşeme belirdi. Sanki yeni durum için bir çözüm bulmuştu. Beklediğimden daha açık gözlüsün adamım, dedi. Beni kıskı bırak yakaladığın doğru. Jacobson seninle aşık atılamayacağını az önce söylemişti. Ama ben ciddiye almamıştım. Yerden göğe hak meğer? Şimdilik son sözü siz söylediniz. Para aşağıda, kameramda. Madem öyle, gelin şu borç ödensin de aramızdaki hesap kapansın. Kameraya inerken, Griffiths konuğuna yol verir gibi yapıp arkada kaldı. Aşağıya inmeden önce son anda, ufuk çizgisinde rüzgarla dalgalanan karartıya bir göz atmayı ihmal etmemişti. Süvariye dönüp, ''Demiri alın, yelkenler yasa, hapiko da bekleyin.'' diye emretti. Greve süvarinin yatağına oturdu. Yastığın altından bir tabancanın namlusunun ucunun göründüğünü fark etti. Kamerayı diğer bölümlerden ayıran tahta bölmeye menteşelerle tutturulmuş, derme çatma masanın üzerinde mürekkep okkası, kalem, Ve çoktan antika kitap dükkanlarına gitmesi gereken bir seyir defteri duruyordu. Griffiths, denetimi elinde tutan bir adam edasıyla konuşmaya başladı. Biraz almış ya da bir çoğalmış, benim için artık bir önemi kalmadı. Yaptığım kötülükleri çoğaltmak umurumda bile değil. Gözümü kırpmadan kötü bir iş daha yapabilirim. Yıllardan beri şu lanet olası tropiklerde yaşıyorum. Hastayım, hem de berbat biçimde. Viski, güneş ve lanet sıtma yüzünden. Ruhumda ahlakın zerresi kalmadı. Sizin onursuz, insana yaraşmaz dediğiniz işleri yapıp yapmamamın benim için hiçbir anlamı yok. Zenciler ikide bir neden birbirlerini gebertirler? Yamyamlar neden insan eti yer? Artık bu işlerin kökünde yatan gerçekleri çok daha iyi anlıyorum. Üstelik haklı da buluyorum onları. Gerekliyse bu işlerin hepsini ben de yaparım. Hem de yaptıklarımdan sevinç duyarak. Çok daha kötülerini bile. Örneğin, size borcumu ödemek istemiyorum, değil mi? Ne önemi var ki? Sadece bir şakadır bu. Küçücük bir şaka. Benim gözümde bundan fazla önemi yoktur. Gündelik bir şey gibi. Hay aksi, size bir şeyler ikram etmeyi unuttum, değil mi? Griff'ten yanıt yoktu. Griffiths, konuşmasını tamamladıktan sonra bir çekmecenin kapağını açmaya çalışıyordu. Güvertede zinci tayfaların ana yelken ve kıştaki küçük yelkeni yısa ederken kopardıkları gürültü ve palangaların metal gıcırtıları birbirlerine karışıyordu. Griff, boyalı zeminde hızla dolaşan bir böceği seyre koyulmuştu. Griffith sonunda çekmeceyi yerinden çıkarabildi. İçerideki dağınıklığın arasından aradığını bulabilmek için kamaranın ağzına doğru gitti. Buradaki ışık da yetmemiş olacak ki çekmecenin üzerine eğildi. İster istemez davetsiz konuğuna sırtını dönmüştü. Birdenbire doğrularak, kameraya inen merdivenin basamaklarına yaslanmış bir tüfeği kaptı ve arkasına döndü. Tüfeği, gripe doğrultarak, ''Çirpiğini oynatırsan yakarım.'' dedi. Grip'in yüzünde bir gülümseme belirdi. Karşısındakini küçümseyen bir ifadeyle baktı. Yine de Emre uydu. Sol eli yatakta, sağ eli masanın üzerinde duruyordu. Kendi tabancasını çok uzaktan görülecek biçimde, kemerinin sağ tarafına asmıştı. Zaten niyeti kendi tabancasını kullanmak değildi. Aklı, yastığın altındaki diğer tabancadaydı. Gripitz alay etmeye başladı. ''Şuna da bakın. Salamanlar da cümle âlemi gücüne inandırmış. Herkese hayran bırakmışsın ama bana vız gelir.'' ''Hemen şimdi.'' ''Hem seni hem de deniz komutanlığının şu tutuklama emrini gemimden sapra gibi atabilirim. Ama başladığımız işi yarıda bırakmak olmaz.'' ''Şuradaki seyir defterini kaldır.'' Griff, hiç kımıldamadan soran gözlerle bakmayı sürdürdü. ''Beni yorma Griff.'' Dibe vurmuş. Bundan ötesini hiç düşünmeyen bir adamım ben. ''Boşa tehdit sallamam. Yapacağımı yaparım.'' ''Şu böceği ezdiğim gibi.'' Duraksamadan seni de öldürürüm. Ver şu seyir defterini. Gerçekten dibe vurmuş bir adamdı. Bitkin ve öfkeli yüzü önünü sonunu düşünmeden her çılgınlığı yapabileceğini gösteriyordu. Griff defteri yerinden kaldırınca altından bir takım karalamalar yapılmış bir defter kağıdı çıktı. Griffiths yeniden emretti. Oku adamım. Yüksek sesle oku. Griff bu emre de uydu. Diğer yandan sabır ve dikkatle sol elini yastığın altındaki tabancanın kabzasına doğru kaydırıyordu. Kağıtta şunlar yazılıydı. Solomon takımadalarından adalarından Anna kıyısı, Willibey erkenlisi, altını imzaladığım bu ibraname ile herkese karşı açıkça kabul ederim ki, Harrison J. Griffiths, bana olan 1200 sterlin tutarındaki borcunu bugün tarafıma tümüyle ödemiş ve bu belge ikimiz tarafından düzenlenmiştir. Griffiths alayı artırarak konuştu. ''Bu İbranameyi elimde tuttuğum zaman, senin şu tutuklama emri, üzerine yazılar karalanmış bir paçavradan fazla değer taşımaz. Durma, imzalı adamım. Bu çözüm olmaz Griffiths. Tehditle, silah zoruyla imzalatılmış bir belgenin kanunlar önünde geçerliliği yoktur. Eğer geçerli olmayacaksa, neden imza atmamak için inat ediyorsun?'' İşi yokuşa sürmek için mi? Hayır, amacım bu değil. Bu belgeye imza atmazsam, sizin başınıza açılacak pek çok sorunu şimdiden önlemiş olurum. Grip'in parmakları tabancaya değmeye başlamıştı. Konuşurken sağ eliyle kalemi tutuyor, sol eliyle belli belirsiz tabancayı kendisine yaklaştırmaya çabalıyordu. En sonunda tabancayı eliyle tam olarak kavrayabildi. Hesap yapmaya başladı. Bir parmağı tetiğin üzerinde, diğeri topa dokunarak, namlu üzerinde sol elini kullanarak ateş etmesi mümkün müydü? Griffiths kesin bir edayla yanıtladı. Neden benim için endişeleniyorsunuz ki? Tek bir ayrıntıyı sizinle paylaşayım. Jacobson, borcu ödediğime dair tanıklık edecek. Artık uzatmayın da atın şu lanet imzayı. David Greep adını anlaşılır olarak yazın. Tarihi eklemeyi de unutmayın. Büyük yelkenlinin makara gıcırtıları, camokaların yelkenlere çarptığından çıkan sesler hep birlikte aşağıya dek geliyordu. Kamaradaki iki adam da rüzgarın şişirdiği yelkenlerin Willy yukarı kaldırdığını hissettiler. David Grief hala kararsızdı. Baştaki üçlü küçük yelkenin kesik kesik gelen sesinden başka ses işitilmemeye başlamıştı. Griffiths beklemesene be adam ''Demir aldığımızı anlamadım mı?'' diye bağırdı. Tüfeğin namlusu hemen bir metre ötedeki kendisine çevriliyken, Griff kesin kararını verdi. Rüzgarın dokunuşuyla hareket eden teknede Griffith sendeleyerek ayakta durabiliyordu. Griff, beklediği anın bu olduğuna karar verdi. Bu şans bir daha ele geçmeyebilirdi. İmzaya hazırlanır gibi yaparken sol elini kedi çabukluğuyla yastığın altına sokup çekip ve hızla ileri atıldı. Zamanlaması öyle mükemmeldi ki, karşısındaki adamın tüfeğin namlusunu nişan almak için doğrultmaya çalışmasından yararlanabilmiş ve silahını ateşlemişti. Ne var ki, Gripis de bu işlerde usta biriydi. Eğilerek tüfeğini tabancayla aynı anda ateşlemeyi başarmıştı. Grip, omzunda bir acı hissetti. Iskaladığını anlamıştı. Tüfeğin ikinci kez ateşlenmemesi için adamın üzerine atladı. Adama tüfekle birlikte sıkıca sarılarak ateş etmesini engelledi. Elinden bırakmadığı tabancanın namlusunu Griffith's'in göbeğine dayamıştı. Omzunun acısı ve öfkesinden kendini kaybetmişti. Neredeyse tabancayı ateşliği verecekti. Tam tetiğe basacakken vazgeçti. İçindeki öfke birden yerini soğuk kanlı bir bakışa bırakmıştı. Ambar kapısından içeri, hala çıkmasını bekleyen goma sinirli bağırmaları geliyordu. Bundan sonrası bir anda yaşandı. Griff, Griffits'i kucakladığı gibi dik basamaklardan yukarı tırmandı. Ambardan çıkar çıkmaz güneşin yıkadığı güvertede durdu. Dümendeki zenci şaşkınlıktan put kesilmiş halde onlara bakıyordu. Wave rüzgar altında yan yatarak ardında bembeyaz bir izle yol alıyordu. Yelkenlinin ardına takılan gomayallileri umutsuz bir çabayla kayıklarını kullanmaktaydılar. Griff başını çevirdiği anda Elinde bir silahla kendilerine doğru koşmaya başlayan süvariyi gördü. Griffiths'i iyice sıkarak hareketsiz hale getirdi. Onunla birlikte küpeşteyi aşarak denize atladı. İki adam birbirlerine sıkı sıkı yasarılmışlardı. Griff, dizlerini adamın göğsüne dayadığı gibi yükseldi, adamı da dibe itti. Suyun yüzüne çıkabilmişti ama güneş ışınlarıyla birlikte, yüzünün çok yakınında iki kez suların sıçradığını da fark etti. Jacobson ayyaş olabilirdi. Ama iyi ateş diyordu doğrusu. Üçüncü atışa izin vermemek için ciğerlerini havayla doldurdu. Suyun dibine daldı. Ancak goma çektiği küreklerin altına geldiğinde suyun üzerine çıktı. Grip kayığın küpeştesine yapıştığında Willy Vev dönerek rüzgarla birlikte atıldı. Grip durmak yok hemen küreklere diye bağırdı. Çabucak sahile çabuk çabuk! Şu an için sürdürmesi gereksiz olan kavgadan vazgeçip geri çekiliyordu. Canını kurtarmak öncelikli hedefti. Vili Vev, kaptanını denizden çıkarmak için hız kesti. Böylece gripe kurtulmak için gerekli zamanı tanımış oldu. Kayık, kısa süre sonra kumsala bindirdi. Yerliler, kurşun gibi ormanın içine koşup saklandılar. Kum fırtınasının tokadı onları ancak yavaşlatabildi. Hiç durmadan ormanın derinliklerine gittiler. Griff dönüp Vilibeve baktı. Yelkenli geçidi aşmış, yandan aldığı rüzgarla güney denizlerine idallemeye başlamıştı. Yelkenli henüz burnu dönmeden rüzgarın Gabya yelkenini kapıp götürdüğünü gördü. Sayısız yaradan ve geçirdiği hastalıklardan yüzü engebeli araziye dönmüş, yaşlı bir goma yerlisi, grife baktıktan sonra gülümseyerek yüzünü buruşturdu. Korktuk biz. Oradaki beyaz patron hiç sevmiyor seni. Griff gülmeye başladı. Kumsala gidip hep birlikte kayığa bindiler. 3. Solomon Adaları'nda David Griff'in zenginliğinin boyutlarını sorsanız kimse yanıt veremezdi. Bunu bilen hatta tahmin edebilen yoktu. Bu sonsuz denizlerin her yanında arazileri sayılamayacak kadar çok plantasyonu vardı. Samoa'dan Yeni Gine'ye Ekvatorun kuzeyine dek geniş bir bölgede plantasyonları bulunuyordu. Pomotovu adaları çevresinde ince arama ruhsatı vardı. Resmen kanıtlanamasa da Alman şirketlerinin Fransız Markiz adalarındaki ticaret işlerini yürütüyordu. Tüm adalara, iş merkezlerine, ticaret yapılan her yere gemi işletiyordu. Kimsenin bilmediği yerlerde küçücük mercan adalarının sahibiydi. Buraları yılda ancak bir kez ziyaret edebildiği söylenirdi. Südney'deki Castle Rea Caddesi'nde iki katlı ofisleri vardı ama onu buralarda görmek mümkün değildi. O adaları dolaşmayı, okyanusun derinliklerinde yelken açmayı yiyelerdi. Hiç yorulmaz, en küçük ticaret olasılığının peşine düşer, var olan işlerini büyütür, yeni işlere girişirdi. Özetle, alışılmış olanın dışında her şeye, tuhaflığa ve serüvene düşkündü. Gavon gemisinin enkazını ölü eşek fiyatına aldığı gün... Herkes onun çıldırdığını sanmıştı ama o enkazı adam edip 250 bin doları cebine koymuştu. Griff, Louisiana adalarındaki ilk kauçuk plantasyonlarını kurmuş, bora bora yerlilerini güney denizlerine özgü pamuk ekmekten vazgeçilip kakao yetiştirmelerine önayak olmuştu. Cehennemin dibindeki La Luka adasına, Ontong Java adasının halkını taşımış, Kendi hesabına dört bin dönüm Hindistan cevizi ağacı diktirip adayı canlandırmıştı. Tahiti'de ölümcül rekabet halindeki iki şirketin arasını bulan, Hikuhuhu adasındaki fosfat yataklarını işletmeye açan yine oydu. Sürekli dolaşan gemileriyle kendisine yeni sözleşmeli işçiler buluyordu. Gemilerle Santa Cruz'dan aldığı yerlileri, yeni hebritlere, yakaladığı yamyamları yeni Georgia'daki plantasyonlara taşıyordu. İşçi toplayan temsilcileri Tonga'dan Gilbert adalarına, hatta Louisiana adalarına dek her yerde, çalışmaya hazır sayısız işçiyi seferber edebiliyordu. Gemilerinde çalışanlar, büyük okyanusun her dalgasını bilir, okyanusun her köşesine sefer yaparlardı. Üç yolcu taşıma hattını düzenli olarak işletiyordu. Fakat kendi gezilerinde bunlara asla binmez, yelkenlilerinin ilkel yolculuk koşullarına severek katlanırdı. Neredeyse kırka merdiven dayamıştı ama otuzundan fazla göstermiyordu. Artık kocamaya başlamış deniz kurtları, sadece onlar, yirmi yıl önceki halini, dudakları üzerinde yeni terlemeye başlayan sarı, yumuşak bıyığıyla adalara çıkıp geldiği zamanı anımsıyorlardı. O zamanlar daha delikanlıydı. Tropiklerde beyazlara rast gelmek olağandı. Grip'in bu adamlardan farkı, bu adaları gerçekten sevmesiydi. Dayanıklı kaslarla örülmüş biçimli gövdesinin üzerinde sağlık taşan bir derisi vardı. En iddialı beyaz bile onun yakıp kaburan güneşe dayanıklılığıyla boy ölçüşemezdi. Güneş ışınları onun derisine işlemiyordu sanki. Ama aynı ışınlar diğer beyazların derilerini, gövdelerini örten doğal kumaşı paramparça edip içerilere işliyor, sinirlerini karman çorman hale koyuyordu. Bu beyazlar kafalarına yer etmiş kutsal kitap emirlerinin birini bile yerine getiremiyor, taşıyamadıkları ahlaki kaygılarını denize fırlatıp atıyorlardı. İçkiye dadanıp, henüz yaşlanamadan göçüp gidiyorlardı. Bilinçlerine işleyen vahşi kıyıcılık öyle büyüyordu ki, ancak üzerlerine kuru vazörlerle barıldığında kapıldıkları çılgınlığı denetlemek mümkün oluyordu. David Grief, gerçekten de güneşin oğlu olan bu adam, Her yönden gelişip büyümesini sürdürüyordu. Güneş onu emziriyordu. Doğaya hemen uyum sağlıyordu. Yıllar içinde teni esmerleşti. Polinezya yerlileri gibi kara sarı bir renge büründü. Gözleri hala maviydi. Bıyıkları eskisinden gür ve hala sarıydı. Yüzünün atları İngiliz atalarından asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan çizgileri taşıyordu. Safkan İngiliz'di. Yine de onun yakından tanıdığını iddia eden kimileri, Amerikalı olduğunu söyleyip dururlardı. Diğer beyazlardan bir farkı da, güney denizlerine servet kazanmak için gelmiş olmamasıydı. O gelirken yanında servetini birlikte getirmişti. Hem kaptanı hem sahibi olduğu küçük yelkenlisiyle, çocuk denecek yaşta, tropik güneşin aydınlattığı yollarda para ve serüven aramaya çıkmıştı. Tropik fırtınalardan birine yakalanmış, Dehşetli dalgalardan biri onu yelkenlisiyle birlikte karaya savurmuştu. Kendisini bir anda kayalıkların üç metre ötesindeki Hindistan cevizi ağaçlarının dibinde buluvermişti. Ancak altı ay sonra, ince avına çıkmış bir tekne tarafından kurtarılabildi. Ne var ki, kanı güneşin tadına varmıştı. Yelkenlisini yitirdiği için umutsuzluğa kapılmadı. İlk gemiye atlayıp baba ocağına dönmeyi aklına bile getirmedi. Güneş aralıksız olarak yüzünü yakıyor... Aynı anda ceplerine milyonları dolduruyordu. Canı istemese bile, neye el atsa para kazanıyordu. Midas gibi dokunduğunu altına çevirme yeteneği vardı ama o bu yeteneğini para kazanmak için değil, serüvenler yaşamak için kullanmayı yeğliyordu. Para umurunda değildi. Yaşamda sadece serüven vardı. Serüven oldukça yaşam değerliydi. Onunla aynı kandan serseriler, beyazlar, Avrupa halklarından en az yarısının temsilcileri, dünyanın dört bir yanından gelen serüven düşkünleri arasında süregiden amansız yaşam savaşını, doğanın bir yansıması olarak görüyordu. Bu olsa olsa spordu. Evet bir spordu ve kurallarına uygun olarak yapılmalıydı. Grip'in en çok sevdikleri, güney denizlerindeki serüvencilerin yaşamlarındaki renkli ayrıntılardı. Kayalardaki yosunların kokusu, Ufak göllerin gümüşsü sularında yansıyan mercan takımlarının güzelliği, şapak doğarken sonsuz ufuktan denize yansıyan kızıl ışınlar, halızer rüzgarlarının insanı canlandıran esintisi, dalgaların ritmi, palmiyelerle kaplı adacıklar, ayakları altında hareket eden güverte, gelenlerin rüzgarla şişmesi, başlarında çiçekten çelenkleriyle Polinezya'nın kara sarı renkli cana yakın kadınları ve erkekleri, hatta Kelle avlamaya meraklı, insan eti yemekten mutlu olan, Yarı hayvan, yarı şeytan, Kıyıcı Malezya yerlilerinin ilkel çığlıkları. Yaşam enerjisiyle dolup taşan bu güneş çocuğu, Milyon kere milyoner bu adam, Harrison J. Griffiths denen adamla, Küçücük bir para hesabını kapatmak üzere, Yolculuğuna ara vermişti. Sözün özü, Böyle tehlikeli olaylar, Onun güneşi içen damarlarının, Heyecana susamış kişiliğinin, Uzun zamandır alıştığı gündelik işlerdendi. Tehlikeyle beslendiği iddia edilebilirdi. Yaşam bir spordu. Güney denizlerindeki yaşamsa, tehlikeli bir spordu. Demek oluyor ki, yarışmanın keyfini çıkarmak adına bile canını yok yere verebileceği ufak tehlikelere katlanmak, bu tehlikeleri yaşamın insana rahatsızlık vermeyen sıradan tasaları olarak kabul etmek gerekirdi. Greif de bu kurallara uygun yaşıyordu işte. 4 Wander yeni günün ilk ışıklarına Guadalcanal kıyısına yakın seyrederken yakalandı. Yelkenli arkadan esen güçsüz frişka rüzgarıyla yavaşça ilerliyordu. Doğuda görünen kara bulutlar, güneydoğu alizelerinin yakın zamanda güçlü bir fırtınayla yine başlayacağını haber veriyordu. Wander'ın az önünde, aynı rotada ilerleyen, Ve Andy ise yetişeceği küçük bir tekne vardı. Ne var ki, bu tekne Willy Williwav değildi. Wonder'ın güvertesinde dikilen Kaptan Ward, dürbünü gözünden indirdi. Öndeki teknenin Kauri olduğunu söyledi. Az önce güverteye çıkan Griff, üzülerek Willy Williwav olsaydı ne güzel olurdu. Ambar görevlisi Denby, Griff'e hak vererek söylendi. Kaybetmeyi asla kabul edemiyorsunuz. Griff, Elbette kabul etmem, diyerek güldü. Griffith adamın nasıl uyanık olduğu belli. Dünkü yaptıklarıyla nasıl aşağılık olduğunu da kanıtladı. At imzayı diye emir veriyordu. David Griffith'i eksiksiz yaz. Tarih atmayın sakın unutma. Hemen hemen bu sözleri kullandı. Jacobs'ın denen cehennem kaçkını dönekte patronuna yardım etti. Bu heis günlerindeki korsanlık ortlamış gibi. Ne gibisi? Bu da resmen korsanlık yahu... William Henry Bully Hayes 1827-29 1877 Güney denizlerinin yarı efsanevi kaptan ve köle tacidi Kaypaklığı ve acımasızlığıyla tanınmış, hakkında korsanlık iddialarında bulunulmuş, ancak ispatlanamamıştır. Kaptan Ward araya girdi Patronumsunuz ama aklımdan geçenleri dürüstçe söylemek zorundayım efendim Griff destek verdi Hiç durma, hemen söyle Dinlemek isterseniz. Kaptan Ward, boğazını temizleyerek yüksek sesle konuşmaya başladı. Paranızın ucu bucağı yok. Buna rağmen hangi akla uyup bu beş para yetmez iki sahtekarla uğraşırsınız, bilmem. Yaşamınızla kumar oynamak değil mi bu? Yaptığınıza delilik derler. Hiç önlem almadan bu tehlikeye atılmak neden? Buna bir türlü akıllar diremiyorum. Aslında ararsanız, Bunu açıklamak çok güç, Kaptan. Sanırım bunu yapmaktan keyif alıyorum. Bunun için siz daha akla yatkın bir açıklama bulabilir misiniz? Kaptan Ward homurtuyla yanıtladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşamanın kesinlikle güzel, ölümünse pek erken olduğu bir yaşta kafanızda bir delik açacaklarından korkuyorum. Ardından pusulaya bir bakmak için uzaklaştı. Guadalcanal'ı kaplayan bulutları delip gökyüzüne uzanan büyük tepe'nin yerini saptadı. Karadan esen rüzgar hızlanmıştı. Wander kayarak Karu'i ile aynı hizaya geldi. Hatta yavaşça geçmeye başladı. İki gemi arasındaki rutin selamlaşmadan sonra David Griffith seslendi. Son günlerde Wilby'yi ve rastladınız mı? Kahire'nin kaptanı ayakları çıplak, beline doladığı lava lava dışında hiçbir şey giymemiş bir adamdı. Ağzındaki tütünü tükürdükten sonra yanıt verdi. Gördüm ya, dün gece savola demir almıştı. Tatlı patatesle domuz yüklüyorlardı. Sarnıçlara da bayağı su çektiler. Galiba seferi uzun olacak. Adama sorarsan, daha yayken basmaya hiç niyeti yokmuş. Neden sordunuz? Bir şey hakkında mı görüşecektiniz? Evet, görüşme gibi bir şey işte. ''Siz yine de onu benden önce görürseniz bu rastlantıdan söz açmayın, olur mu kaptan?'' Kauri'nin kaptanı onaylayan bir işaret yaptı. Bir an düşündü, sonra diğer yelkenliye yaklaşıp sesini tam duyurmak için hızla baş tarafa yürürken bağırdı. ''Hey! Jacobson öğleden sonra Gaberada olacaklarını söyledi. Patates alacaklarına göre bu akşam oradaki limanda kalmaları gerekir.'' Wondr Kauri'yi geçtikten sonra Grip sordu. Solomonlar da Fenerli Teka'da Gabera değil mi? Kaptan Ward. Kaptan başıyla evet dedi. Demir atmak için iyi bir liman değil. Mercanlar ve sığlıklar çok. Ayrıca kıyı kayalığı da çok tehlikeli. Üç yıl önce Molly orada resmen hurdaya çıkmıştı. Grip bir süre durgun kalıp önüne baktı. Düşüncelere dalmıştı. Kafasındaki düşleri gerçek kılmak için düşünüyordu. Birden gözlerini kıstı, sarı bıyıklarının uçları dikildi, gülümsemeye başladı. Kaptan Ward'a döndü. Gaber'e de demir atacağız. Mümkün olduğunca koya yaklaşmaya çalışın. Geçerken bir sandal indirip beni altı silahlı yerliyle birlikte bırakacaksınız. Gün doğmadan dönerim. Kaptan, bu adam uslanmaz der gibi dik dik bakıyordu. Griff, yaramazlık yaparken yakalanan bir apacanın utangaçlığıyla kaptanı sakinleştirmek istedi. Bunda kızılacak bir şey yok. Sadece ufacık bir şaka. Surat yapma patron. Kaptan Ward elden ne gelir gibisinden umurdandı. Ambar görevlisi den bir dikkatle konuşulanları dinliyordu. "İzniniz olursa Bay Grief, ben de size katılabilir miyim?" Grief başını sallayarak kabul etti. "Yanınızda balta ve uzun orman bıçaklarından olsun. İkide büyük fener alın. Aman dikkat. Fenerlerin içi dolu olsun ha." Güneş. Wonder, güneş batmadan bir saat önce küçük koyun açıklarına geldi. Rüzgar soğuk esmeye başlamış, denizin yüzü bozulmuştu. Kıyıya yakın mercan kümelerinde beyaz köpükler belirmişti. Kıyıdan uzakta olan kümelerde ise suyun hemen altındaki beyaz belirtiler dikkati çekiyordu. Yelkenlinin purlusunu rüzgar üstüne döndürdüler. Tüm yelkenler uzaklardan görülmesin diye arıya edildi. Sandal, önceden planlandığı gibi indirildi. Bellerine lava lava bağlamış, elleri kürekli altı Santa Cruz yerlisi sandala bindi. Fenerleri taşıyan den bir kıça oturdu. Sırtını aynalığa dayadı. Hemen ardından binen grief avara etmeden önce küpeşteye yaslanıp, kaptan Ward'a seslendi. ''Evet patron, gecenin karanlık olması için dua etmeye başlayın.'' ''En azından bunun için kaygılanmayın.'' Hay ne kadar istese de çıkamaz. Bu gece yüzünde kara bir örtü olacak. Havaya bir bakın. Sanırım fırtına koptu kopacak. Şansınız bol olsun. Griff, iyimser tahminlere sevindi. Esmer yüzünde bir aydınlık belirdi. Sandalın aynalığındaki ambar görevlisinin yanına sıçradı. Kaptan, koy ver, diye emretti. Yelkenler fora, orsa alaban da, işte böyle, sakın bu rotadan ayrılmayın. Sandal Grip'in komutasındaki altı kürekçiyle sahile yollanırken, Wonder yelkenleri doldurup Gabera'ya gitmek üzere burnu döndü. Küçücük bir filik adam başkasının geçemeyeceği kadar dar ve dolan başlı kanalı, denizcilikteki deneyimleri sayesinde kolayca geçtiler. Sığlıkları ve mercan kümelerini aşarak, dalgaların sakince yaladığı kumsala yanaştılar. Karaya çıkınca hiç beklemeden çalışmaya koyuldular. Grip, Palmiyeler arasında dolaşarak kesilecek ağaçları gösteriyordu. ''Bu ağaç düşecek. Bu da. Bir de şu.'' diyerek yerliler arasında görev paylaşımı yaptırıyor, arada ''Bunu sakın kesmeyin. Şuna da dokunmayın.'' diye uyarıyordu. Kısa sürede ormanın istenen bölgesini temizlemişlerdi. Kıyıya yakın bölgede sadece iki palmiye kalmıştı. Akşam inip ortalık kararırken yanlarında taşıdıkları fenerleri yakıp bu iki ağacın tepesine bağladılar. İşleri tamamlanmıştı. David Grief, neredeyse ıslık çalacak kadar keyiflenmişti. Fenerlere bakıp bir daha hesap yaptı. Uzun süre baktıktan sonra, yanındakilere döndü. Şu fener biraz yüksek kalmış. Onu 30 santim kadar alçaltalım, den bir. 6. Williwev, durmak bilmeyen fırtına yüzünden suyu yararak yol alıyordu. Yerli tayfalar, az önce rüzgarın hızı nedeniyle indirdikleri flok hayal kenlerini yeniden yasa etmek için uğraşıyorlardı. Onları yönlendiren Jacobs'ın topladıkları ipleri güverteye toplayıp hazır etmelerini emrettikten sonra, baş taraftaki Griffiths'in yanına geldi. İki adam da dikkatle karanlığın derinliklerine bakıyor, bu kör duvarın ardını görmeye çalışıyorlardı. Bu karanlıkta dümen kullanabilmenin tek yolu olan, Sahile vuran dalgaların sesine kulak vererek yönlerini belirlemeye çabalıyorlardı. Rüzgar giderek hız kesti. Bulutlar biraz olsun aralandı. Yıldızların hala yetersiz ışığıyla kıyı görünür gibi oldu. Önde rüzgar altında kayalık bir burun görünmüştü. Tam olarak görebilmek için boyunlarını ileri uzattılar. Griffith, bu en boy burnu olmalı, dedi. Su burada derindir. Hangi rotada olduğumuzu tam olarak kestirene dek dümeni sen al Jacobson. Biraz acele et. Sübalinin ayakları ve bacakları çıplaktı. Yağmurdan ıslanıp sudan çıkmış sıçanlara dönmüştü. Dümeni yerliden almak için hemen kıç tarafa koştu. ''Rotamız nedir?'' diye bağırdı. ''Güney yarım batı. Bir çeyrek daha batıya dönün. Döndün mü?'' ''Evet.'' ''Hiç bozmadan koruyun.'' Rippitz, en boy burnuna göre Williway'in rotasını belirlemeye çalışıyordu. Yarım daha batıya dönün! Dümeni az önce bırakan yerli, yarım batı daha, diye yanıtladı. İşte oldu, böyle devam edin. Yavaş yavaş, tam rotadayız. Jacobs'ın dümeni yine yerliye devretti. Gözünü dört aç, sakın boş bulunayım deme. Hiç acımam, kemiklerini kırarım. Yeniden baş taraftaki patronunun yanına gitti. Bulutların sıkıntısı artmıştı. Yıldızlar bir kez daha görünmez oldular. Rüzgar hızlandı ve giderek fırtınaya döndü. Gripets yelkenlere bakarak hızlarını kestiriyordu. Yaklaşan süvarinin kulağına eğilerek bağırdı. Ana yelkene dikkat edin. Rüzgar yavaşlar mı diye bakarken yelkenli birden bire yana yattı ve omurgası suyun altında görünmez oldu. Füpeşteyi aşan kocaman dalgalar güverteye doldu. Sıcak deniz suyu ayaklarından dizlerine çıkıyor, ışıltılar saçan su her yanı ıslatıyordu. Dehşetli ıslıklar çalan rüzgarın sesine yelken halatlarının şaklaması karışıyor, Willy Vev hızını çılgınca artırarak ileri atılıyordu. Rippets, ''Hemen flok yelkenlerini indirin, çabuk olun.'' diye haykırdı. Yelken halatlarını tutan yerlileri sağa sola iterek takozu boşalttı. Jacobson da yelkeni tutan halata el atmış ona yardım etmeye uğraşıyordu. Büyük yelken kısa sürede büyük gürültüyle güverteye indi. Yerliler çığlıklar atarak bu komutu dinlemeyen yelkenin üzerine üşüştüler. Tam bu anda Jacobson gecenin karanlığından yararlanıp tembellik eden bir tayfayı yakaladı. Sert bir yumruğu suratının ortasına yapıştırıp görev yerine yolladı. Yağmur sağanak halinde yağıyor, yelkenlerine camadan vurulmuş willy-wave, coşkun dalgaların beyaz köpükleri arasında bata çıka yol alıyordu. İki beyaz adam baş tarafta yan yana durdular. Bu yağmurda boşuna önlerini görmeye çalıştılar. Kripit, doğru yolda sayılırız, dedi. Bu yağmur daha fazla süremez, dinmesi yakındır. Işık görüne dek bu hızda ilerleriz. Sonra 13 üç kulaca fonda ederiz. Böyle gecelerde 45 beş kulaca demirlemek en güvenlisidir ama elden gelen bir şey yok. Ana yelkeni de bağlayalım, artık kullanamayız. Karanlıklara bakmaktan gözleri ağrımıştı. İki saat sonra sevinçten ağrıyı falan unuttular. İki ışık görmüşlerdi. ''Jacobson, işte ışıklar. Dümene ben geçiyorum. Orta yelkeni indirt, demir atmak için ales bekle. Şu gündüz fenerlerine söyle, tembel tembel gerineceklerine bir işin ucundan tutsunlar.'' Kıç tarafa, dümene geçen Griffith, iki ışıkla aynı hizaya gelene dek, dümen dolabını milim kıpırdatmadı. Birden alabanda edip yelkenliği ışıklara yönlendirdi. Kayalıklara çarpan dalgaların sesi kulaklarına dek geliyordu. Ama bu seslerin çok daha uzaklardan geldiğini düşündü. Az sonra Jacobson'un korkuyla haykırdığını işitti. İşitir işitmez Willy Waving korkunç çatırtılar çıkararak kayalıklara bindirdiğini fark etti. Dümen dolabını terse çevirmeye çalışsa da başaramamış, belki de geç kalmıştı. Düşünmeye fırsat kalmadan, Büyük direklerden biri baş tarafa doğru devrildi. Yelkenlideki herkes düşünemeyecek kadar şaşkındı. Önlerine gelen bir şeye can korkusuyla sarılıp kalmışlardı. Gemi havalanır gibi oldu. Gün boyunca güneşte ısınan sular, Dalgalar halinde küpeşteden aşıp, Güverteyi doldurmaya başladılar. Velivev sığlığı güç bela geçebildi. Az ilerideki kayalığa kıyasla derin ve az dalgalı kanala girdi. Tabanı sürtündü ve durdu. Griffiths, başını önüne eğmiş, sessiz bir kederle ama öfkeli biçimde kameranın eşiğine oturmuştu. Sonra başını kaldırdı. Aynı hizada oldukları için tek bir ışıkmış gibi görünen iki ışığa bir daha baktı. Fenerler burada. Ama burası gabere olamaz. Hangi cehenneme daldık biz? Dalgalar öfkeyle çırpınmayı sürdürüyor, köpüklerini durmaksızın kayalıklardan kendilerine doğru gönderiyordu. Çok geçmeden rüzgar kesti. Yıldızlar yavaşça görünmeye başladılar. O anda kıyıdan gelen bir filikanın kürek sesleri işitildi. Grippits aklını başına toplayabilmiş değildi. Ne uğradık yahu? Deprem mi oldu? Burada 13 kulaca yüzlerce kez demir atmış adamım. Bu gelen kim? Wilson, sen misin? Karanlıkların arasından çıka gelen filika yelkenli ağab orada etti. Grippits Yetersiz ışıkta bir türlü seçemediği bir adamın küpeşteden atlayarak kendisine yaklaştığını fark etti. O anda adamın elindeki, namlusu tam yüzüne çevrilmiş otomatik kol tabancayı gördü. David Griff'ti gelen. Evet, ta kendisiydi. Griff, kahkahalar atarak az önceki soruyu yanıtladı. Bilemediniz dostum. Yemin ederim ki... Buraya daha önce bir tek kez bile demir atmadınız. Gabere'ye belki atmışsınızdır ama burası gabera değil. Orası bu burnun ardındadır. Ben de sizden şu zavallı 1200 sterlinimi tahsil eder etmez oraya gitmek niyetindeyim. Ünlü ibranamemiz için de tasa etmeyin. Onu sakladım. Kelimesi değişmeden yanında duruyor. Şu hesabı bir görelim. Onu hemen size takdim edeceğim. Griffiths öfkesinden havaya sıçradı. Kuduz nöbeti geçiren hayvanlar gibi tepinmeye başladı. ''Bu tuzağı kuran sensin demek. Sahte fenerler de senin oyunun değil mi? Beni karaya oturttun, şimdi de kalkmış.'' Griff gülmeyi kesti. Alçak ama kan donduran bir sesle Griffith's'in bağırmasını kesti. ''Yavaş gel bakalım, yavaş. Daha fazla zorlamadan efendice 1200 tellini ver.'' Beni daha yormadan şu işi çözelim. Griffiths, çaresizlik, güçsüzlük ve en kötüsü, Bıkkınlık bataklığında gömülmüş gibi hissetti. Güneşin oğlu olan bu David Griffith'ten öldüresiye nefret ediyor, Bütün inadının, çabasının heba olduğunu anlıyordu. Kara sarı renkli, gök gözlü, Yılmaz bilmez, Savaşmaya doymaz bu adamın karşısında yenik düşmüş, Daha fazla savaşmaya mecali kalmamıştı. ''Jacobson'' dedi. ''Aşağıdaki kasayı aç ve bu, bu vampire o lanet olası 1200 sterlini öde.'' Son.